Alhamdulillah Rabbil de waarschuwingsberichten van de rasulina zijn. De wereld is een wereld van de wereld. De wereld is een wa van de wereld. De wereld is een wereld van de tanımı çeşitleri tehlikesi ve Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu şekliyle merdut oluşu bununla beraber sahabe tabi'nin etbaat tabi'nin bidat karşısındaki tutumu bugün de bidatın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 Bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ihdat ederse bu şey مردuttur. Hadis muttafakun aleyhtir. Müslimde ise şu şekliyle kayıtlı: "Men amile amelen ma leysa aleyhi amruna fehuve redd." Kim bir amel işlerse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 Kul Hallnunabi ukumbil Ahsarina Amala, Al Ladina Dalla Sajuhum Filhayati Dunya, Wahum Yasabuna Anna Hum Yoshinuna Suna. Deki Amel Erbakumundan, Insallarun An Chok, Husrana Urian Larnasi Zahaber Viraim.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 şöyle buyuruyor: Allah bidat sahibi herkesin tevbesini engeller. Ey bu hadisi ee, İmam Elbani, Siyisilatul Ahadis Sahih isimli eserinin 1620 numarada kaydetmiştir ve sahih olduğunu söylemiştir. Yani bidacı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 Asli itibariyle dinde olan bir hususun, asli itibarıyla dinde olan bir hususun uygulama biçimiyle, keyfiyeti yönüyle bid'ate düşülmesidir. Ezan duasının kâmetten sonra da okunması gibi. Ezan duası meşru iken orda okunması meşru değildir. Ya da efendime söyleyeyim, Allahü Vüse't ve selam'e salawat getirmek meşru iken ezan okuyan müezzinin sesli bir şekilde ezanın akabinden salavat getirmesi gibi ya da efendime söyleyeyim e, bazı namazları namaz meşru iken recebin 15'i namazı gibi bir namazın ihdaf edilmesi ya da bazı oruçların ve buna benzer. Dolayısıyla bu anlamda e, bidatçı tevbeye muvafık olmaz diyor Allah Resulü ve Vesselam. Bunun da sebebi is ledieni merdout veahut chirkin bir amel ora gurma messenger a bidat isede bidat hasen agins in nangerek bunu kabulet messenger which when you see mahrum or dedik house de die mische a lazo set was salama verland house der macher in de a lazo set was salamin haber verdi bir haus war Allah sallallahu ve sellem diyor Allah Azza ve celle, ve celle e, her her enbiyanın bir havzı vardır. Bununla ilgili nakiller var. Ancak Allah sallallahu ve sellem kendisine verilen en büyük havzun e, kendisine verilen olduğunu söylüyor. Ve en çok insanların uğrayacağı havz olduğunu ayet ve Selam haber veriyor. Ve buyuruyor ki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 Bir grup insan gelir ve havuzuma yaklaşırlar. Ancak melekler onları sahipsiz develerin kovulduğu gibi havzumdan kovarlar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve ben de derim ki ne yapıyorsunuz? Bırakın onları. Onlar benim ümmetimdendir. Derler ki evet ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam.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 azap olsun diyeceğim buyuruyor aleyhissalatü vesselam hadis Buhari'de kayıtlı Fethulbari'nin 13. cildinde 3. sayfasında kayıtlı burada burada senden sonra ey bid'at çıkartanlar efendime söyleyeyim değiştirenler diye bana söylenir buyuruyor aleyhissalatü vesselam burada görüldüğü gibi bid'atçı kimse havuzdan mahrum bırakılır havuza yaklaştırılmaz ey sahipsiz develerin kovulduğu gibi havuzdan uzaklaştırılır buyuruyor aleyhissalatü vesselam ancak bu bazı sapık fırkaların ey yani şiilerin şiilerin ortaya attığı gibi Ali radıyallahu anh Ebu Zer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 eh, schuusun, schu hadi sini, mishtuk. Allah was wel set was salam. Sholebu Men sanna fil islam is sunnaten, hasanaten, fella who edgeruha wa edgeru man amila biha baadahu min rairi en yankusem min ujuri him shay. Women sanna Islami islam is Kena aleyhi vizruha vizruhe wa vizru mana amile biha min ba'dihi min rairi an kusem min auzari him shei. Şey. Allee set was salam ki, Kim herkim islam dinende ghuzel bir sunneti başlatırsa e Ey, Güzel bir çığır acharsa bir sunnetin ihya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 Hier et masindan uteru, I said was salam man fil islam is sunnatan hasanatan ajru ha wa ajru mana amila biha bada min rayru an yang min ujuri şey. shay. Ejilernen is birshe exil maxisan. Astro children uteru, ken de sina sowab, very little sevabından you are learning Ancak tam Aksi Aleyhissij Vesselam devamlijke buyuruyor. Vemen sennefil islami sünneten seyyiete. Kimde? İslamda. Kötü bir yol açarsa. Kötü bir yol açarsa. İslamda olmayan. Allah va Rasulün üzerinde emri olmadığı. Bir bidatın ihdaafı. E, veya o bidatın. E, hayat bulması. O bidatın sürekliliği konusunda. Ortaya gayret serdetmesi.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 şu ziyadede de bulunmuştur şu ifadeyi de kullanmıştır aleyhissalatü vesselam islam ehli onları öldürüp İslam ehli olanları öldürüp putperestleri bırakırlar yani haricilerin dinden çıktığını okun çıktığını haber verirken onlar diyor müşrikleri bırakıp müslümanları katledeceklerdir onlarla savaşacaklardır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 kim bu işte bir şeyler ihdaf ederse yani dinimizde bir şeyler uydurursa ya da ihdaf eden birini barındırırsa Allah'ın meleklerin ve tüm insanların laneti üzerine olsun buyuruyor aleyhisselatü vesselam hani biz diyoruz ya hem ihdaf eden hem de o ihdaf edene yardım eden onunla dostluk eden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 Ibn Abbas, ik ben Abbas, ik ben Abbas, ik Haber Abbas, ik ben Abbas, ik ben Abbas, ik ben Abbas, ik ben Abbas, ik ben Abbas, ik de Abbas, ik ben Abbas, ik ben Abbas, ik ben Abbas, ik ben Abbas, ki ben Abbas, ik ben Abbas, ik ben Abbas,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 el fark بين الفراق isminlik eserinin 247. sayfasında Tabii tabi maalesef eee bugün bugün cemaatler için de böyle bir şeyi söylemek mümkün olabilir. Yani eee bakıyorsunuz ki bidatlara göz yummaları ya da cemaat maslahatı gibi lafızlar kullanmaları inşallah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 Bidat'e davet etmiyorsa şahitliği kabul edilir. Yani kendisi bid'atçı olabilir ama buna davet etmiyor. Ancak davet ediyorsa kabul edilmez demiştir. İmamın Nevevi Rahimahullah şunları söylüyor. En ideal, en doğru ve en dengeli görüş budur. Bu nedenle sahih ehli alimler bid'at davetçisi olanlardan tahrişte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 yani adalet nazarıyla bakılması gereken bir husustur. Büyük bidat, büyük bidatı da tarif ediyor akabinde. Tam anlamıyla rafızilik, bu konudaki aşırılık. Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhum anhumanın değerini düşürmek ve buna davet etmek gibi tutumlar misal verilebilir. Yani büyük bidatten kasıt az önce dedik ki imamın e,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 Zaten onlara göre takkiye dindendir ve esaslarındandır. Ve nifak huyları haline gelmiştir. Biz biliyoruz ki ashabı sevmek imandandır. Ancak onlara buğz etmek nifaktır. İşte burada görüldüğü gibi takkiye ve nifak onların huyları haline gelmiştir. Bu durumdaki bir insanın nakli nasıl itibara alınabilir? Kesinlikle ve kesin, kesinlikle Bunlardan nakil alınmaz. Selef zamanında ve örfündeki aşırı Şiiler Osman, Zübeyir, Talha, Muaviye ve Ali radıyallahu anh'a karşı savaşan, ashab topluluğu hakkında söz söyleyen ve onlara dil uzatan kimselerdi. Yani o dönemin Şiileri, o dönemin Şiileri, Selef zamanındaki Şiiler...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 Maalesef cemaat maslahatı diyerek kişilerin işlediği bid'atlar görmezden gelinmekte. Bu konuda Allah azza ve celle'nin bu ümmetin en belirgin özelliği olan emri bil maruf nehyan il münker müessesesinin işlemediğini, bunun cemaat maslahatı diyerek aslında çiğnendiğini, aslında efendim ayaklar altına alındığını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 Bir diğeri bidatçı müfteridir dedik. Ey Allah wa Rasulune iftira atmaktadır. Allah azza ve celle ayet de la takfu ma lesa leke bihi ilm. İnne's sem'a ve'l basara ve'l fu'ad kullu ulaiha kana anhu Hakkunda il min olmayan şeye charma. ya da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 Bunu da bilmjoch, dediki bizim ġemaat te böle. De dimki neza mandammeri zim ġemaat huidġed. Webua jetahat rlatum. Wale takfume leise leke biħi għajim, ona de dimki, haakkenda il-min olmajan xeji jabbma, jada ya ona ċarma. Inna sema, wel wasara, wel fuad kullu ule, ikke kene anhumes ule, tjunkju kolak.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 Kur'an'da diyor. Ya Allah'tan hadis dese Aleyhisselam dememiş. Dolayısıyla Aleyhisselam diyor, "Men ahdasa fi amrina hadha ma leys minhu fe Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ihdat ederse bu merduttur İşte e, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi başka bir hadisinde kim kim e, bana yalan yere bir söz isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor. Dolayısıyla maalesef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 MUHALIFTIR Ey Kur'an ve Sünnet'e MUHALIFTIR Ashab'a MUHALIFTIR Selef'imize MUHALIFTIR Menhece MUHALIFTIR Allah lifter. ve Celle Hakk'a hak bilip Hakka tabi olmayı Batılı da batıl bilip Batıldan ictinab etmeyi Bizlere nasip etsin Ve hadihi alem Ve ala nebine muhammedin Ve ala ali muhammad. Subhanak bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu